Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 16 Haziran 2022 Perşembe. Konuğumuz İzmir Barosu İyesi Sayın Zehra Beydağı Tıraş Öneri İstanbul'dan Bahri Bayram Belen'le birlikte izin Herkese hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Merhabalar. Ben Beyda Hanım'ı 90'lı yılların sonunda tanımıştım. Rahmetli Noyan Özkan İzmir Barosu Başkanı'ydı. Beyda Hanım yönetim kurulu üyesiydi. CMK'dan yani müdafi atama servisinden ve eğitimlerden sorumlu Kendisiyle hem yurt dışı gezilerinde hem meslek eğitimlerde birlikte çalıştık. Şimdi de e, sevgili Tahir Elçin'in katledilmesiyle ilgili davada e, sözcü avukat olarak görev yapıyor e, ve ciddi emek bir bu davada sevgili Beyda. E, o yüzden dün biliyorsunuz e, duruşmanın 5. oturumunu Diyarbakır'da 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada hep beraber izledik, katıldık. Davada önemli gelişmeler oldu. Ben yani, bu önemli gelişmeleri dosyanın teknik ayrıntılarını bildiği için sevgili Beyda'dan dinlemek istiyorum. Ama ondan önce e, eğer e, gücüm yeterse e, 28 Kasım 2021 günü dört ayaklı minare önünde sevgili Türkmen Elçinin yaptığı konuşmadan bazı bölümleri dinleyicilerimize okumak istiyorum. Türkiye'nin davaya nasıl baktığını, olaya nasıl baktığını anımsamakta hepimizin yararı var diye düşünüyorum. Bugün yine adalet çıkmazındayız. Karşımızda beton duvar. Dünyanın boşluğuna bağırır gibi adaletin sağır kulağına 6 yıldır bağırıyoruz. Bizi duyan kim? Barışın hayalini kurmanın bile nafile olduğunu Barışın bizden çok uzaklarda bir yerde olduğunu duyuran kurşun sesi hala kulaklarımızda. Ayaklarının altında öldüğümüz, ayaklarının altına her sonbahar geldiğimiz bu minare, her gün tanrının büyüklüğünü kime seslenir? Çeşmesinden kan akan şadırvanlı avlu da duaların kabulüne kim heveslenir? Durmadan akan kızıl çeşmenin karanlık gecelerimizi Gecelerimizi uzatan, bilinsin ki dirliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimize, umutlarımıza, karanlık ellerin sıktığı kurşunların enkazı altında kalan sadece etimiz, kemiğimiz, çocukluğumuz, geçmişimiz, toplumsal hafızamız değil, aynı zamanda adaletin kendisidir. Adaleti diriltmek de hukuku uygulayanların yegane görevidir. Hukukun uygulayıcıları olan yargıçların hiçbir etki altında kalmadan yerde masumca yatan bir vatandaşın hesabını sormak gibi bir mecburiyetinin olduğu bugün yine hatırlanmalıdır. Hangi etnik kökenden, hangi dilden, hangi dinden olduğuna bakmaksızın insanı insan olmasından dolayı kucaklayan bir hukuk adamının kanıyla lekelenen bu sakın, Kirinden, ölümün ufunetinden kurtulması sağlanmadıkça, katiller hak ettikleri cezalarla cezalandırılmadıkça vicdanını yitirmiş ve bal yüklü yarınların kavgasına kavgasına gibi bir ülkeden başka bize ne kalır? Ben daha fazla devam edemeyeceğim okudukça çünkü ölüm bozuluyor. Ee, Neredeyse yedinci yıla giriyoruz değil mi? Duruşma 23 Kasım'a ertelendi. Bu önümüzdeki duruşmanın yapılmasından beş gün sonra da e, sevgili Tahir'in katledilmesinin yedinci yıl dönümünü anımsamak durumunda kalacağız. E, ben daha fazla uzatmadan sözü sevgili Beyda Hanım'a bırakmak istiyorum. Dünkü duruşmanın önemi neydi? Davanın isterseniz öncelikle bir kısaca ee, özetlemesini yaparsınız. Sizin taktınıza kalmış. Dünkü duruşmada neler oldu? Söz sizin efendim. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aynur. Ee, sevgili Bahri Bey. Çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Siz de, siz de programımıza katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz tamam. ee, gerçekten Türkiye'nin gündemindeki en önemli davalardan biri bir tarafta danıştayda İstanbul sözleşmesinin geri çekilmesi tasarrufu ile ilgili açılmış davada kadınlar e, hukuk adalet arıyorlar hukuk güvenliği arıyorlar bir tarafta da e, Türkiye'nin e, her köşesinden gelen Avukat meslektaşlarımız bir insanın ölümüyle ilgili ve tabii ki bir baro başkanının, bir savunma örgütünün başkanı Tahir Ölçü'nün ölümüyle ilgili hukuk, adalet ve hukuk güvenliği arıyorlar. Siz de bu çabaların içinde yoğun olarak bulunan meslektaşlarımızdansınız. Ee, ama Radyo'ya gelip e, bizim programımıza konuk olmanızdan dolayı biz de size ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek İstah Bey? Şimdi isterseniz şuradan başlayayım. Biraz önceden başlayayım. Demin sevgili Aynur Hanım'ın söylediği gibi 2002-2002 evet, döneminde İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesiydim. Ee, sevgili Noyan Erskan başkanımızla birlikte ve e, o sene Diyarbakır'da Barolar'da bir genel kurul yapıldı. Ee, Diyarbakır'a gittiğimizde e, sevgili Tahir Elçi de Diyarbakır Barosu'nun genç yönetim kurulu üyelerindendi. İlk kez yolumuz böyle kesişti. Ee, daha sonra da bir hak savunuculuğu alanlarında özellikle bir cezasızlıkla mücadele alanında e, hukukçular ve takip edenler çok iyi bilir ki gerçekten e, Türkiye'de sayılı isimler arasındaydı sevgili meslektaşımız. Bu alanda çok çaba sarf etti, çok güzel davalar açtı, takip etti, gündeme getirdi. E, aynı zamanda şu anda genel sekreter olduğum ve İzmir'de kurulu bulunan e, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin de kurucu üyelerinden bir kendisi. Dolayısıyla kendisiyle birçok alanda e, yol arkadaşlığı yaptık bunun için. Tabii ki elbette duru duyuyorum. Ama e, kaybı da bir o kadar acı ve e, gerçekten yeri çok açıkça belli oluyor. Onu baştan ifade etmem gerekiyor. Sevgili eşi Türkan Elçi, e, Edebiyatçı timliğiyle de ve yanan yüreğiyle elbette çok ıı, dokunaklı ve çok doğru bir biçimde ıı, aktarmış acısını ve eksikliğini. Ama ıı, bence hukukçular olarak hepimizin eksikliğidir. Tahir Elçinin yokluğu diyerek başlayayım. Ee, şimdi ıı, 28 Kasım 2015'te gerçekleşti ve ıı, çok ilginç bir biçimde bence. Hani tüm kameraların olduğu yaklaşık 20 adet gazetecinin olduğu güvenlik şube, polis memurları, vatandaş yani bu kadar çok kişinin olduğu bir yerde gerçekleşen böyle bir ölümün yani evet Aynur'un da ifade ettiği gibi 7. yılı dolacak olayın üstünden 7 yıl geçti ve bu zamana kadar hala aydınlatılmamış olması bizim sistemimiz için gerçekten büyük bir e, felaket. E, yani o kadar çok kamera, çekim, kişi var ki buna rağmen maalesef e, hala yol alınamıyor. E, şimdi öncelikle e, bu kayıptan büyük kayıp kaybın gerçekleştiği 28 Kasım 2015'ten sonra e, Diyarbakırlı meslektaşlarımız gerçekten e, çok uzun bir süre ee, biz çeşitli nedenlerle çok, o dönemlere katkı yapamadık. Çok yoğun gündemlerdi malumun ülkemiz içinde. Ama gerçekten çok ciddi çabalar sarf ettiler bu soruşturma aşamasında. Birçok kez başvurularda bulundular. Ee, savcılığın üzerinde ciddi bir baskı oluşturdular. Ama deliller toplanamadı, keşifler yapılamadı. Ee, gerçekten e, iddianame ancak dört buçuk sonra hazırlanabildi. Yani olayın gerçekleşmesinden dört buçuk yıl sonra hazırlandı iddianame, Bu zaten başlı başına bir e, korkunç bir şey gerçekten. E, ve iddianamenin hazırlanabilmesi için sadece e, savcılığın tüm baskılara rağmen delil toplaması da yetmedi. E, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır'daki meslektaşlarımızın girişimiyle ee, yurt dışındaki bir özel laboratuvardan mevcut görüntüler e, ve kayıtlar inceletilerek alınan raporlar sunuldu savcılığa. E, ve ancak onlardan sonra bir dava açılabildi iddianameye dayanarak. Yani işin o kısmı zaten çok ciddi mücadeleler, kayıtlar, engellemeler, bir türlü yol alamamalarla örülü. Evet. O aşamalarda biz aslında bir daha büyük bir ekip olarak e, bu dava dosyasının takibinde e, bir güç birliği içine girdik. Şu anda yaklaşık e, 25 civarında bir e, avukat sayısıyla bir ekibimiz var. E, Diyarbakır'da olan meslektaşlarımız da var. Elbette ilk günden beri bu soruşturmanın içinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Van, e, değişik illerden gelen meslektaşlarımız var. Ee, ve biz birlikte bu dosyanın tatilini gerçekleştiriyoruz. Ee, toplantılar yapıyoruz online ya da yüz yüze. Dosyaya gelen belgeleri tek tek e, görev paylaşımları yapıyoruz, inceliyoruz, itirazlarımızı oluşturuyoruz. Ee, ama buna rağmen beşinci celsesine dün girdik. Ee, evet, dünkü duruşma biraz daha hani açıkçası iç rahatlatan şekilde, bizi bile şaşırtan şekilde. E, taleplerimizin e, çoğunluğunun kabul edildiği bir duruşmaydı. Yine hepsinin değil ama en azından çoğunluğunun kabul edildiği bir duruşmaydı. O anlamda evet ama yol alma anlamında gerçekten e, çok ağır gidildiğini, çok e, maalesef e, yani fazlasıyla e, ağır gidildiğini söylemek mümkün. Evet, e, dün itibariyle beşinci duruşmaya girdik. E, önceki celselerde de e, yoğunlukla taleplerimiz e, delillerin araştırılmasına yönelikti. E, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Olayın gerçekleştiği e, Diyarbakır Sur Dört Ayaklı Minare'nin olduğu sokakta e, tam olayın gerçekleştiği bölgeyi gören bir e, PTT kamerası mevcut. Ee, aynı şekilde bir Mardin Kebab Evi e, var, aynı sokakta çok yakın olay yerine. Onun e, kameraları mevcut. E, polisin, güvenlik şubenin fotofilm ekiplerinin ve gazetecilerin elindeki kameralar var. Ama bu kadar kameranın içinde nedense e, 7 yıldır tam olay anını e, gösteren tek bir görüntü tespit edilemedi. Bunun nedeninin araştırılması için defalarca taleplerde bulunuldu. Şu anda en son bu PTT kamerasının tam olay anına denk gelen 12 saniyesinde bir kesinti olduğu gelen raporlarda belli. Bu kesintinin neden kaynaklandığı bir oynama mı yapıldığı hard disk üzerinde veya kamera üzerinde bunlar henüz net değil. Ve dün Diyarbakır Baro Başkanı sevgili meslektaşımız Nahit Eren de mahkemeye dönük yaptığı konuşmasında talebinde bunu belirtti. Ve bu 12 saniyelik kesintinin kesilmiş olabileceğini söyledi. Yani bu bir iddiadır elbette. Bundan emin olmak şu anda mümkün değil. Ama bunların ciddiyetle araştırılmadığını bugüne kadar maalesef görüyoruz. Ee, o yüzden de şu anda adli tıp durumu ve gerek TÜBİTAK'a e, yazılar yazılmış durumda e, kameralarla ilgili özellikle e, PTT kameralarının incelenmesi ve kesintinin kaynağının belirlenmesi, yine Mardin Keba birinin tam da olayın olduğu kısımdaki e, yeri gören dördüncü kamerasının arızalı olduğu iddiası var. Bir türlü e, görüntüler var. E, açığa çıkarlamıyor. Onun üzerindeki incelemeler şu anda devam ediyor. Teknik olarak bu yöndeki taleplerimiz en azından bir miktar karşılandı ve mahkeme şu anda yazdığı müzekerelerin cevaplarını bekliyor bu konudaki. Öyle söyleyebiliriz. Yine dünkü duruşmanın önemli noktalarından biri bu dosyanın açıldığı Açılmasından önce hatta öyle diyeyim, e, duruşmada da aynı şekilde telaffuz ettiğimiz için aynı şeyi söyleyeyim. E, İçişleri Bakanlığı mülki, müfettişliği e, araştırma raporu olarak e, dosyaya getirilmiş olan bir rapor var. Ama bu rapor aslında e, mülkiye ve polis müfettişleri tarafından olayın olduğu gün görev emrinin yazılmış olduğunu görüyoruz. Dosyadaki evraklardan. 28 Kasım 2015'te ilk görev emri yazılmış ve daha sonra Aralık ayı içinde ikinci, üçüncü, dördüncü görev emirleri yazılarak müfettişler görevlendirilmiş. Ve bu müfettişler özellikle güvenlik şube, fotofilm şube, istihbarat şube gibi olay günü olay yerinde veya olayla ilgili görev yapan bütün polislerin ifadelerini almış. Olay günü orada olan gazetecilerin, vatandaşların avukatların yani oradaki herkesin ifadesini toplam 59 kişinin tek tek ifadesini almış. Hem de bazılarını şaşacaksınız belki ama Cumhuriyet Savcılığından önce almış ifadeleri. O denli bir delil toplanması söz konusu. Eee birçok krokiler çizdirilmiş, birçok belgeler getirtilmiş. Sonuç itibariyle 70 adet Ek'ten ve 1090 parçadan müteşekkil bir mülkiye araştırma raporundan bahsediyoruz. Peki bu rapor dosya ne zaman girdi derseniz maalesef henüz birkaç ay önce birkaç ay bile olmadı girdi. soruşturma süresince e, o dört buçuk yıl süren soruşturma evresinde meslektaşlarımızın ısrarlı taleplerine rağmen, çünkü bu raporun düzenlenmiş olduğu, düzenlenmekte olduğu bilinmekteydi yapılan yazışmalar nedeniyle. Israrla talep etmelerine rağmen maalesef e, bir türlü raporun Cumhuriyet Savcılığı tarafından e, soruşturma evrakının için istenmesi ve eklenmesi e, başarılamamış o dönemde. Tüm taleplere rağmen getirmemiş savcılık. Daha sonra mahkeme de başlangıçta getirmedi ama ısrarlı taleplerimiz sonuncu son dördüncü duruşmada yazdı ve bu duruşmadan kısa bir süre önce mahkeme dosyasına araştırma raporu girdi. Şimdi bu araştırma raporunun tarihine baktığımızda 23 Haziran 2017 tarihli bir rapor olduğunu görüyoruz. Yani olaydan 19 ay sonra tamamlanmış. Ve dediğim gibi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, koruşturma savcısı tarafından ifadesine başvurulan herkesin, hatta onlar tarafından ifadesi alınmayanların bile ifadesine başvurmuş müfettişler. Ve tek tek ifadeler alınmış. İlk, e, olaydan 19 ay sonra da raporları tamammış. Ha, raporun sonuç, sonunda sonuçta şey demişler, yani herhangi bir e, şeylere, polis memurlarına, güvenlik görevlilerine herhangi bir e, kusur affetmemişler e, raporda. işte tecrübesizlik denmiş, e, olayların ani gelişmesi denmiş. Çeşitli nedenlerle e, sonuçta sorumluluk affedilmemiş. Ama söylemeye çalıştığım şu ki delillerin toplanması safhasında Cumhuriyet savcılığından çok daha aktif çalışmış mülkiye müfettişleri. Şimdi burada haklarını vermek lazım. Ama savcılık bir türlü Onların hazırladığı bu raporu maalesef e, kendi soruşturmasına getirmemiş. Oysa ki ön açıcı olurdu. Düşünün onlar e, 19 ayda tamamlamışlar raporlarını. Savcılık 4,5 yıl sürdürdü bu soruşturmayı. Yani neden ısrarla getirilmedi e, bu rapor? Onu bilemiyorum. Yine mülki araştırma raporundan öğrendiğimiz kadarıyla deniyor ki e, bazı konular kapsam dışı bırakılmıştır. Şimdi orada çok detaya girmeyeyim dosyanın teknik detaylarına. Ama bu konuda Cumhuriyet Savcılığı'na e, örneğin bu mobese kameralarının incelenmesi ile ilgili, e, polis memurlarının aralarında yaptıkları konuşmalarla ve oradaki vücut dili, e, ilitanların sokağa girişi esnasındaki yaklaşımlarıyla ilgili bir takım konularda Cumhuriyet Savcılığı'na yazılar yazılmış. Ama savcılığın ısrarla bu yazılara cevap vermediği söyleniyor raporda. Ve sonuçta deniyor ki, e, raporun düzenlendiği tarihe kadar bu sorularımıza cevap vermemiştir savcılık. Bu konuda biz bir tevdi raporu hazırlayıp yollayacağız savcılığa. Ve sonra bu tevdi raporu zaten... Mahkeme dosyasına giriyor. Ama araştırma raporunun girmesi gerçekten dediğim gibi 4-5 yılı aldı. Peki araştırma raporu geldi ama sonuçta eklerinin gelmediğini görüyoruz. Evet değerlendirme kısımları da bizim için önemli ama sonuç itibariyle kişilerin doğrudan altına imza attıkları ifadelerinin bulunduğu tutanakların doğrudan görülmesi bizler için önemli. Bu nedenle bu duruşmada onu da talep ettik. Ee, hem katılanlar açısından hem sanıklar hem mahkeme açısından çünkü o eklerin doğrudan e, dosyada olması önemliydi. Neyse ki mahkeme bu talebimizi e, kabul etti. E, onların da getirtilmesine karar verdi. E, şimdi bu celse özellikle başlangıçta biraz e, küçük bir gerginlik yaşandı. Ondan da belki bahsetmeliyim. Evet. Diyarbakır Barosu adına konuşan, katılan e, Diyarbakır Barosu adına konuşan sevgili meslektaşımız Nahi Teren, e, mahkeme başkanının ve heyetinin isteksiz davrandığını talepler konusunda ifade etti konuşmasında. Çünkü e, bugüne kadar tevsil tahkikatla ilgili gerçekten onlarca taleplerimiz oldu, e, onlarca Sayfa dilekçeler sunuldu, her duruşma ısrarla talepler dile getirildi ama buna rağmen bazı taleplerimiz ısrarla reddedildi mahkeme tarafından. Bu da yargılamanın e, hızlanmasını ve hedefe ulaşmasını maalesef engelleyen bir durum. O nedenle bu konudaki e, eleştirilerini ve kinayesini dile getirdi e, ve mahkeme da bundan bir miktar e, alındığını e, gördük. E, hayır biz isteksiz değiliz e, şeklinde bir beyanı oldu ve dolayısıyla da belki de e, bazı taleplerimizi kabulünde psikolojik olarak etkisi olmuştur diye düşünüyoruz. Çünkü bu talepleri gerçekten e, ilk duruşmadan beri ısrarla gündeme getiriyoruz. Bunu ifade etmem gerekiyor. E, yine istihbarat şubeye Şubede çalışan görevli personelin, polis memurlarının mutlaka biz dinlenmesini talep ediyoruz. Hatta keşif yapılarak olan yerinde dinlenmesini talep ediyoruz birçoğunun. Ancak bu yöndeki taleplerimiz de ısrarla reddediliyor mahkeme tarafından. Mahkeme şey kilitlenmiş durumda görünüyor açıkçası. Vurulma anına kitlenmiş durumda görünüyor. Tabii ki vurulma anı çok önemli. Ama teknik olarak şey bulunamadığı için, vaktinde keşifler yapılamadığı için, olay yerinde deliller toplanamadığı için savcılık tarafından çeşitli gerekçelerle Tahir Elçi'yi vuran mermi kovanı şu anda savcılığın elinde değil. Dolayısıyla doğrudan bu konuda bir teknik tespit yapılması da mümkün olamıyor. Ancak alınmış olan forensik e, araştırma raporunda da buna ilişkin e, bir takım nitelemeler var. E, yapılacak keşifle, olay yerinde dinlenecek tanıklarla aydınlanabilecek bir çok nokta var tanısındayız. Ama maalesef şunu ifade etmek gerekiyor ki burada sadece vurulma anı değil, o anın öncesini de araştırması gerekiyor mahkemenin. Biz o kanıdayız. Çünkü o anın öncesinde e, kasıtlı ya da kasıtsız, ihmali ya da planlı bunu bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle bir takım ihmaller zincirinin, olayı buraya getiren bir takım e, gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin o, o sokağa koşarak giren, basın açıklaması esnasında koşarak giren iki militandan birinin polis tarafından iki yıldır dinlenmekte olduğunu kayıtlardan anlayabiliyoruz. Gelen kayıtlardan. E, takip altında olduğunu görebiliyoruz. Üstelik bu dosyadaki tek e, ve hayatını kaybeden kişi tayire Elçi değil. iki tane de polis memuru var biliyorsunuz hayatını kaybeden. Onların da e, takisine yol açan sürecin çok detaylı bir biçimde incelenmesi gerekiyor. Ama mahkeme bu konudaki taleplerimizi maalesef e, işte bir kısmını kabul edip ama e, önemli bir kısmını reddederek devam ediyor. Yani e, Elbette hani başlangıç noktamıza göre yol almış durumdayız ama gerçek anlamda e, sonuca ulaşmak için daha alınacak çok yol var diye düşünüyorum açıkçası. Evet. E, dilerseniz bir müzik arası verelim e, ardından e, bazı konuları tek tek ayrıca yeniden ele alalım diye düşünüyorum. Tabii nasıl uygun görüşürüz. Sağ olun. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği'ndeyiz. 16 Haziran 2022 e, Konuğumuz avukat e, Beyda Tıraş Öneri İzmir Borusu'ndan. Konumuz Tahir etçi e, davası. E, az önceki bölümde Beyda Hanım bize e, dünkü duruşmayı e, ana hatlarıyla ve geçmişiyle özetledi. E, bazı konuları şimdi ele almak gerekiyor bence tek tek. Şimdi az önce Eda Hanım da söyledi iddianame eksik bir soruşturmanın ürünü ve e, soruşturma süresince e, kamu yararı için tabii ki bir kısıtlama kararı verilmesini dillerin karartılmaması bakımından anlayabiliriz hukukçular olarak. Ama e, suçtan zarar gören insanların yakınlarını e, kaybeden e, insanların ve onların avukatlarının davada e, bilgi sahibi olması önlenmişti. Ve delillerin toplanması ile ilgili bir önemli zafiyet vardı ve az önce beytanımın da söylediği gibi çok önemli bilgiler içeren mülki müfettişleri ve polis müfettişleri tarafından hazırlanan rapor avukatlardan saklanmıştı ve dava açıklandıktan sonra da bu saklama tavrı sürmüştü. Dün sanırım sevgili Neşet Girosun söyledi ama o da eski Diyarbakır Baro Başkanı sanırım Cihan Aydın'a atıp yaparak iddianameyi eleştirdi. Şöyle söylemiş Diyarbakırlı meslektaşlarımız, eğer Tahir Elçi adliyeye giderken, karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiş olsaydı, Cumhuriyet Başsavcılığı daha nitelikli bir iddianame yazardı. Çünkü mahkemenin kabul ettiği bu iddianame mevcut iddianame bir çelişki içeriyor. Nasıl çelişki içeriyor? Şimdi sadece e, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili sürmüyor dava. E, Tahir Elçi'nin bulunduğu yeni kapı sokağa girmeden önce e, iki e, örgüt üyesinin iki polis e, memurunu öldürdüğü iddiasıyla da sürüyor dava. Çok ilginç. Üç tane e, ölmüş kişi, bir tane de yaralı polis memuru var bu davada suçtan zarar gören olarak. E, üç polis memuru Tahir Elçi'yi bilinçli taksirle öldürmek iddiasıyla yargılanıyor. Ama aynı şekilde şu an kaçak olan, nerede olduğu bilinmeyen ama... Birleşen davada dinlenen gizli tanığın verdiği ifadeye göre halen hayatta olan ve Rakka'da olduğu söylenen ve silahlı terör örgütüyü olduğu iddia edilen bir sanık var. Bu sanık da e, iki polis memurunu yüklendiği kamu görevi nedeniyle nitelikli şekilde öldürmekten e, ve Tahir Elçi'yi de kasten öldürmekten dolayı yargılanıyor. Yani e, iddianame aslında fiili tam olarak belirlemiş değil. Yani iddianameyi yazan savcının elde ettiği bilgilerden ve ileri sunduğu hukuki değerlendirmeden Tahir Elçi polis memurlarının silahından çıkan kurşunla taksirle öldürülmüş olabileceği gibi örgüt militanı olduğu söylenen kişinin kasten icra ettiği eylemden dolayı da öldürülmüş olabilir. Yani soruşturmada bu konuda tam bir sonuca varılamadığını iddia ediyor. Daha doğrusu bunu ortaya koyuyor. Sunduğu delillerden ve değerlendirmelerden iddianame. Hepimiz hatırlayalım. Demin Zeyda Hanım da özetledi. Ne olmuştu? Eğer Diyarbakır Barosunun yaptığı başvuru üzerine Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümünün hazırladığı rapor Dosyaya girmeseydi belki bu dava henüz açılmayacaktı ya da farklı bir şekilde soruşturma takipsizlikle kapatılacaktı. Çünkü e, o raporu hazırlayan e, bilim insanlarının yaptığı fiziksel incelemelere göre e, terör örgütü militanı olduğu iddia edilen ve şu an kaçak olduğu söylenen kişinin elindeki silahtan çıkan bir mermiyle değil... Polis memurlarının silahından çıkan mermiyle öldürülme ihtimali çok daha yüksek seviyede Tahir Eğitim. Ama az önce söylediğimiz gibi iddianame hem e, militanın hem de polislerin öldürülmüş olabileceğine ilişkin bir ikircikli e, belirsizlik içeren bilgi içeriyor. Şimdi birincisi buna dikkat çekmek istiyorum. İkincisi dün önemli şeyler oldu. E, Nahit Eren Davutoğlu'nun eski o dönemin başbakanı olan şu an sanırım Konya Milletvekili olan ve Gelecek Partisi'nin de genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istemişti. Niye? Çünkü Ahmet Davutoğlu bir toplantıya katılmıştı Diyarbakır'da ve orada yaptığı bir ziyaret vardı Diyarbakır Barosu'na ve söylediği ve basına yansıyan sözler vardı. Siyasi suikast demişti. Davutoğlu bu olayla ilgili ve e, bunun üzerine e, bu bilgiler adli dosyaya intikal ettirilmişti ve Davutoğlu'nun siyasi suikast derken ne demek istediğinin araştırılması gerektiğini ve duruşmada tanık olarak dinlenmesi gerektiğini dile getirmişti katılan avukatlara. Ama mahkeme yargıya bir e, yargılamaya bir yarar yok çünkü olay anında Orada bulunmuyor gibi bir gerekçeyle bu istemi etmişti. Çünkü az önce yine sevgili Beyda Hanım'ın söylediği gibi mahkeme olay anına kilitlemiş durumda yargılamayı. Yani olay anında bulunan kişilerin e, kimin silahının e, kullanması sonucu, kimin silahından çıkan kurşun sonucu sevgili Tayyip'in öldüğü ile ilgileniyor. Ama hepimiz biliyoruz ki e, bir cinayet sadece e, tetiği kimin çektiği ile ilgili bir sınırlı incelemeyle ortaya çıkarılamaz, aydınlatılamaz. Ceza hukukunda sadece faille ilgili yargılama yapılmıyor. Faile azmettirenlerin kimler olduğu ya da eylemin öncesinde ya da eylemin icra edildiği sırada ya da icra edildikten sonraki süreçte suçun ortaya çıkmaması için yardım edenlerin de yargılamada e, sorumluluklarının ortaya konulması lazım. Bunlarla ilgili bir bütüncül gerçekçi tarafsız mahkeme yapılması lazım. O yüzden e, biz e, Davutoğlu'nun davada söyleyeceklerin önemli olduğunu düşünüyorduk ama mahkeme kısa bir ana kilitleyerek bunu reddetmişti. Ama sonra ne oldu? E, yeniden röportaj yapıldı ile ve Sayın Davutoğlu bu röportajda da dedi ki bildiklerim var eğer mahkemeye davet edilirsem ben gider konuşurum. İşte Nahit Eren de Diyarbakır Barı Başkanı mahkemenin bu konudaki tavırlarını uygulamasını eleştiriyordu. Ve isteksizliği buna dayanarak söylemişti. Ve mahkeme başkanı alınınca da e, diğer avukatlar da e, Sayın Nahit Eren'in sözlerine ve kanaatine sahip çıktılar. Örneğin Orhan Kemal Cengiz dedi ki biz intikam peşinde değiliz. Sadece Tahir'in arkadaşları olarak buradayız ve Tahir'in nasıl öldürüldüğünü öğrenmek için buradayız. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyoruz. Ve yine Erdal Doğan dedi ki siz tarafsız olmak zorundasınız. Hiç alınganlık yapmayın. Eğer üzerinize bir baskı varsa çekilin ya da çekilmiyorsanız görevdeyseniz görevlerinizi tarafsız olarak yerine getirmenizi bekliyoruz hepimiz. Mahsuni Karaman da söz alarak Diyarbakır Barosu üyesi siz bir sözümüz üzerine alındınız. Oysa bizim başımıza bu süreçte neler geldi dedi ve bir örnek verdi. Ee, az önce e, sevgili Beyda'nın sözünü ettiği e, Tahir'in basın açıklaması yaptığı yerde kayıt yapan güvenlik şube müdürlüğünde görevli ve fotofilm şube müdürlüğünde görevli polis memurlarının yaptığı kayıtta bir 13 saniyelik kesinti var gün sevgili Nahit Eren açıkça bu kesilmiştir biz artık buna inanıyoruz diye kanaatimizi de bildirdi. İşte soruşturma sürerken bu 13 saniyelik kesintinin varlığını öğrendiği zaman e, Türkan Elçin'in e, avukatları e, bir açıklama yapmışlar. Bu bilgi basına iletilmiş. Bunu duyan dönemin Diyarbakır e, Başsavcısı e, Mahsuni Karaman'ı İfade etkermiş. Mahsuni Karaman'da ben avukatım. Siz benim bilgime tanık olarak mı başvuruyorsunuz yoksa şüpheli olarak mı ifade alıyorsunuz? Öncelikle konumumu bilmek istiyorum. Eğer tanık olarak alıyorsanız tanıklıktan çekiniyorum. Bana lütfen konumumu bildirin deyince başsavcı tarafından odaya kilitlendiğini ileri sürdü. Ve bu durumun Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'na iletildikten sonra avukatların kapıyı gelip yumruklayarak niye arkadaşımızı çıkarmıyorsunuz, yaptığınız işlem hukuksuzdur, lütfen hukuki durumu açıklayın demesinden sonra özgürlüğünün kendisine iade edildiğini söyledi. Dolayısıyla mahkeme başkanının bu kadar ciddi baskıların olduğu bir yerde alınganlık yapmamasını kendisinden tarafsız bir yargılama yapılmasını beklediğimizi hatırlattı ve Belki bu ıı, açıklamalardan sonra az önce Hanımın da söylediği gibi e, duruşma sonunda kullanan ara karara göre Davutoğlu'nun tanık olarak bu sefer dinlenmesine karar verildi. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayayım. Sizce Sayın Beydan'ım. Ben de bir şey sormak istiyorum. Evet, e, ara ben kararında... bir sormuş olayım. ya Davutoğlu'nun e, dosyaya katacağı bir şey var mıdır? Ne beklersiniz? E, Aynur Hanım. Ben, ben de bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Geliyor mu sesim acaba? Evet. evet bak. Şimdi peki bu e, mahkemenin aslında e, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü noktaya odaklandığını söylediniz. Yani öncesi de önemli. E, öncesinin e, e, olayları, öncesindeki e, olayın e, şeyleri... E, kişiler önemli dediniz. Ama dediniz mahkeme e, bu Tahir Elçi'nin e, öldürüldüğü e, noktaya odaklanmış vaziyette veya ana odaklanmış vaziyette. Şimdi yine dediniz ki bu olay noktasını gören iki kamera var. Bunlardan biri PTT'nin kamerası. Biri de e, Mardin Kebap Evi. Evet Mardin Kebap Evi. Evet. Ve e, bu PTT'nin e, kayıtlarında 12 saniyelik mi bir e, şey var, kesinti var. Aslında bu çok ilginç. Mesela Hrant dosyasında da iki günlük e, sabah ve öğle kayıtlarından olay yerini gören e, çok önemli bir günün e, yarım e, gününün e, kayıtlarının silindiği saptandı. Şimdi eğer mahkeme olay yerini ve işte Tayir bulunduğu noktayı önemsiyorsa ve olay anını aslında bu e, peteteki e, silinmiş ya da kesintili olan kaydın e, sebebini araştırması lazım. Bunu bugüne kadar talep ettik de e, redmedildi yoksa ilk defa bu konuda araştırmaya yapılmasını istedik de bu duruşma, bu kabul mü edildi? Şöyle söyleyeyim Bahri Bey, e, soruşturma aşamasından başlamak üzere demin Aymur da ifade etti. Aslında o kameradaki kesinti e, bundan yıllar evvel daha soruşturma aşamasında e, Türkan Elçi Bekimleri tarafından tespit edilen bir durum. Ve biraz önce aktardığı şekilde Mahsuni Karaman meslektaşımızın yaşadığı olay, yani bundan yıllar önce, dava açılmasından neredeyse iki yıl önce en az gerçekleşmiş bir olay. Yani sonuç itibariyle bu biliniyor ama bunun neden kaynaklandığı? Yani sonuçta bunun bir teknik arızama olduğu, dışarıdan müdahaleyle bu kesintinin gerçekleştiği, ne Ki Bu çok kolay saptanabilen bir şey teknik olarak dışarıdan müdahale edildiyse, silindiyse, tahrip edildiyse. Ve artık bu tahribata rağmen oradaki bilginin geri çağrılma imkanı var teknik olarak. Bana Bahri Bey işte yıllardır bunu meslektaşlarımızla soruşturma aşamasında çokça talep etmişler. Biz de davanın açıldığı tarihten itibaren... E, i̇ddianamenin düzenlendiği tarihten itibaren özenle üzerinde durduk. Defalarca talepte bulunuldu. Hatta tarafımıza kopyalarının teslimiyle dışarıda bu incelemenin yap yaptırılması da talep edildi. Defalarca reddedildi mahkeme tarafından bu taleplerimiz. E, teknik bahaneler ya da usulü bahanelerle reddedildi. Sonuçta e, ısrarlı talepler üzerine Adli Tıp Kurumu'na ve TÜBİTAK'a gönderildi. Onlardan şimdi gelen yanıtlarda bize şunları şunları daha iletin. Hani teknik olarak şu da gerekli gibi bir takım yazışmalar var. Şimdi mahkeme onları da gönderecek. Yani sonuçta bir şekilde bu incelemeye girişildi bu kadar yıl sonra çok geç olarak. Ama teknik olarak daha somut bir sonuç alınabilmiş değil. Yani oradan elbette ki bir şeyler çıkacaktır. O görüntüler önemlidir. O konuda söylenecek hiçbir şey yok. Ama biraz önce Ayman Hanım'ın da ifade ettiği gibi şöyle bir sorun yaşıyoruz. Tabii ki bir kişi hayatını kaybettiğinde vurulduysa bir silahla olay anı çok önemlidir. Olayın nasıl gerçekleştiği, mekansal olarak orada kimin nerede durduğu bütün bunlar gerçekten çok önemli. Bunları önemsiz olduğunu zaten iddia edemeyiz, mümkün değil. Ama olay bundan ibaret değil. Çünkü bir takım ikmaller, kasıtlar ya da planlar neyse, bir takım zincirler, ilişki zincirleri, olaylar zincirleri sonucu olayın bu aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Hani çünkü arada, evet, bu arada, arada, da, evet, bu arada Davutoğlu'nun gelecek oturum dinlenmek üzere çağrılmasına karar verilmesi sonrası. Evet. E, avukatları bir açıklama yaptılar biliyorsun evet. siz de yani bu e, idari şeye çok uygun bir çağrı değil ama yani e, a, a, göreneklere uygun bir çağrı değil e, ama yani e, tebligat çağrı kağıdı geldiğinde bir vatandaş olarak gidip orada e, bildiklerini konuşacak dedi aslında. Davutoğlu o dönemde yürütmenin başı ise elbette soruşturmaya savcılık yürütüyor ama yani ayrı bir adli kolluk olmadığı için e, oradaki e, kolluk kuvvetlerinin bu çalışmaları yapan ve savcının talimatıyla bu işleri yapan e, kolluk kuvvetlerinin yaptığı işlerden e, elbette e, yürütmenin başındaki e, başbakanın yani Davutoğlu'nun da e, bilgisi. ...olduğunu düşünüyorum ben de ve buna ilişkin e, bilgileri var ki e, bunu bir siyasi cinayet, siyasi bir suikast olarak da nitelemiş. E, yani e, ne söylerse söylesin Davutoğlu'nun duruşmada dinlenmesinin çok önemli olacağını düşünüyorum ben de. Çok haklısınız tamamen aynı görüşteyim çok güzel ifade ettiniz. Hani Davutoğlu gelip ne söyleyecek elbette ki bilmiyorum ama e, dediğiniz gibi kendisi o dönemin başbakanı, sonuçta yürütme ona bağlı, görevli bütün personel ona bağlı. Dolayısıyla aslında bir meslektaşımızın e, defa ifade ettiği gibi e, tanık olarak değil, tanık olarak e, bu dosyada belki yer alması gerekiyor. Çünkü sonuçta kendisi o dönemin başbakanı olarak bu bir siyasi cinayettir tabirini kullanıyor. Bu ne demektir? Hani acaba bizim bilmediğimiz başka şeyler mi biliyor Sayın Davutoğlu? Yani bu çok şey bir ifade. Bu elim bir olaydır, gerçekleşmiştir demek başka bir şey. Bu siyasi bir cinayettir demek. Çok iddialı bir söz takdir edersiniz ki. Ee, geldiğinde ne diyeceğini evet ben de açıkçası merak ediyorum. Yani, yani bir eski başbakan, e, akademik olarak da profesör olan bir insanın ee, bu konudaki açıklaması herhalde e, e, yani e, bu konuda bir bilgisinin olduğunu gösteren bir açıklama. Ee, yani ben e, olayı görmedim bilgim yok ama sadece suikastır siyasi suikastır dedim ee, açıklaması e, bence bildiğini veya söylemek istediğini e, böyle yorumlamamıza e, uygun değil. Yani belli ki bilgileri var ve bu bilgiler belki kendi iradesinin dışında e, bir takım soruşturmanın evrilmesine e, etkili olduğu e, yani o onun isteğinin dışında gelişmeler olmuş olabilir. O bakımdan e, dinlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Kesinlikle öyle ve şunu da eklemek isterim. Dönemin koşullarını hatırlarsak 2015 Haziran ayında Tahir'in CNN Türk'te katıldığı programdaki konuşmaları ve daha sonrasında çok ciddi bir siyasi lince maruz bırakıldığı, birçok saldırıya hedef olarak gösterildiği basında ve ona yönelik birçok girişimde bulunulduğunu anımsayacaksınız. Ve Bakırköy, bir... ve Bakırköy Adliyesi'ne evet. e, yani, e, yakapaça neredeyse getirildi ifade almak üzere ve tutuklamaya sevk edildi biliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yani böyle bir siyasi atmosferin ardından gerçekleşti sonuç itibariyle. O yüzden hani sadece dört ayaklı minarenin altındaki olay olarak e, bakılması mümkün değil. Bu çok daha kapsamlı bir e, e, eylem maalesef. Umuyorum ki yani bu konuda sadece şunu söylemek mümkün, burası Türkiye elbette birçok şey değişiyor ve çok olumlu da değişmiyor genelde. Ama şunu söyleyebilirim kendi adımıza, kendi durduğumuz yerden. Türkan Elçi de sevgili eşinin arkasından o da avukatlık fırsatını aldı biliyorsunuz. O da artık meslektaşımız. Ee, o ve e, bizlerin olduğu ekip, sevgili Aynur da bu e, ekibin içinde, siz de e, katkı veriyorsunuz. Bizlerin olduğu ekip bu dosyanın e, sonuna kadar, gerçek ne ise o gerçeğe ulaşılana kadar bu sürecin içinde olacağız ve takipçisi olacağız. Sadece bunu söylemek mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Sanırım zamanımız doldu. Ee, bakalım e, ara kararları nasıl yerine getirilecek? Bakalım Davutoğlu gelecek mi? Geldiğinde neler söyleyecek? Evet. Bakalım adli tıptan ne yanıt gelecek? 13 saniyelik kesintinin kim tarafından ne zaman nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı ortaya çıkacak mı? Yine bu davada birleşen diğer dosyada öldürülen iki polis memurunun çelik yeleksiz olduğu ve ani gelen emir üzerine tedbirsiz olarak bir aracı Durdurmaya çalıştıkları iddiası ve var ve orada onların yaşam hakkının ihlalinden dolayı da süren bir yargılama var. Evet. ve e, Bu iki polis memurunun ölümüne neden olan operasyonun içinde istihbaratçı polislerle terör polisleri arasındaki bir iletişimsizlik e, var. Ve bu iletişimsizliğin Tahir'in ölümüyle ilgisi olan bir e, konfronun parçası olup olmadığının ortaya konulması gerekiyor. Dolayısıyla bu dava e, çok e, uzun sürecek ve çok ciddi teknik ve bilimsel e, araştırmaları ve değerlendirmeleri gerektirecek. Yolumuz uzun. Dilerim bu yol uzun olsa bile sonuç getirici olur ve cezasızlıkla sonuçlanmaz. Sadece adli para cezasını döndürmüş taksirle ölüme sebebiyet verme e, hükümleriyle sonuçlanmaz. Gerçek ortaya çıkar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımıza. Ben size. bir şey daha ekleyebilir miyim? Bir iki dakikamız var sanıyorum Aynur Hanım. Ee, Davutoğlu'nun söylediği e, siyasi suikast, siyasi cinayet aslında birçok yerde ben de söylüyorum. Aslında olağanüstü dönemlerin öncesi ve hazırlığı cinayetlerdir. Ve olağanüstü dönemler kadar olağanüstü düzenlemelerin yasal düzenlemelerin, güvenlik düzenlemelerinin de yapıldığı e, dönemlerin işaretidir siyasi cinayetler. Bu bakımdan hem hukukun doğru işlemesi, hem bireysel adalet hem de toplumsal adalet açısından netice olarak da toplumdaki demokratik sistemin güvenceleri açısından siyasi cinayetlerin aydınlatılması Zorunludur. Siyasi cinayetlerin aydınlatılmadığı bir toplumda veya bir ülkede o toplumun hem hukuk güvencesi hem demokrasi güvencesi hem de huzur şansı bulunmamaktadır. Yani bu bakımdan Hrant'ın e, cinayetinde de olduğu gibi e, Tahir Elçi'nin cinayetinde de e, cinayetin sorumlularının her kademedeki sorumlularının asli faillerin yani ateş edenlerin bu ateş emrini verenlerin bu olayı gizleyenlerin sorumluluklarının ortaya çıkarılarak cezalandırılması ülkenin hukuk güvendiği ülkenin hukuk geleceği adalet ve siyasi düzeni açısından yaşamsaldır diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten tam olarak böyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Beyda Hanım. Ee, bütün İzmir'deki arkadaşlarımıza selam, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bir Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Ee, hem e, e, kayda katkısı bulunan arkadaşımız... Robiye hem de Açık Radyoda teknik olarak bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ederim. Yeni bir Hukuk Güvenliği Programında buluşmak üzere tekrar hoşçakalın.